Bismillahirrahmanirrahim Sesinletme 26 ve 27 De ki en mülkün sahibi olan Allah'ın. Sen mülkü dilediğine verirsin Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın Sen dilediğini aziz edersin Sen dilediğini delil edersin Hayır yalnız senin elindedir. Sen hiç şüphe yok ki her şeye kadirsin. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseye de hesapsız rızık verirsin. Evet, Rabbimiz Spanuhu ve Buyuruyor ki ey Muhammed Rabbini tazim ederek ona tevekkül ederek ona şükrederek işlerini ona haval ederek de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım bütün mülk senindir. Sen mülkü dilediğine verirsin sen mülkü dilediğinin elinden alırsın sen dilediğini aziz dilediğini zelil edersin veren sensin vermeyen alanda sen dileği olan dilemediği olmayan da sensin bu ayette a.s. ve ümmetinin Allah'ın ümmetlerine şükretmeleri gerektiğine işaret ve tembihte bulunmakta zira Allah subhanahu ve teala peygamberliği İsrail oğullarından almış ve Mekkeli Kureyş kabilesinden ünlü bir Arap ve genelde peygamberlerin sonuncusu, bütün ins ve cinle Allah'ın elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'a vermiş. Onda kendinden önceki bütün peygamberlerin güzelliklerini toplanmış, Allah'ın şeriatını geçmiş ve gelecek kaybı, ahiret gerçeklerini bilme, doğuda, batıda, bütün dünyaya ümmetini yayma Gecelerin günleri kullandığı sürece ta kıyamete kadar dinini diğer bütün din ve şeriatlardan üstün kılma gibi diğer hiçbir peygambere vermediği özellikleri ona vermiştir. Bunun için Allahü Teala peki ey mülkün sahibi olan Allah'ım yarattıklarına tasarruf sahibi olan sensin buyuruyor. Ve dediler ki bunun için allah Teala bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Zuhrufotistir. Bunu diyerek kendi işleri hakkında akıl yürütmeye kalkanları Rabbimiz Sübhanahu ve Teala reddediyor ve yoksa Rabbimiz rahmetini onlar mı paylaştırıyor? buyurmuştur. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Geceyi gündüze geçirir. Geceyi gündüze geçirir. Gündüzü geceye geçirirsin buyuruyor. Birisinin uzunluğundan alır. Diğerinin kısalığına eklersin. Böylece musave olurlar. Sonra birinden alır. Öbürüne verirsin. Denklik bozulur. Sonra tekrar musave olurlar. Bahar, yaz, güz ve kış mevsimlerinde bu böylece devam eder ayette ölüden diriyi çıkarır nereden öleyi çıkarırsın taneyi ekinden ekini taneden hurmayı tohumdan tohumu hurmadan mümini kafirden kafiri müminden tavuğu yumurtadan yumurtayı tavuktan çıkarırsın Dilediğin kimseye hesapsızlık verirsin. Dilediğine sayamayacağı, saymaya gücünün yetemeyeceği kadar mal verirsin. Diğerlerinin de hikmetinin, iradenin, dilediğinin ve adaletinin gerektiği şekilde kısarsın. 28. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesnadır. Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır. Allah subhanahu ve teala burada kafirleri dost edinmeyin diyerek başlıyor. Ve müminlerin kafirleri sevmelerini müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmelerini yasaklıyor. Böyle yapanları tehdit sadedinde kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz buyuruyor. Bu konuda Allah'ın yasakladığını yapanların Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Şu ayetlerde buna işaret eder. Ey iman edenler müminleri bırakıp da kafirlere dost edinmeyin. Allah'ın aleyhine apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? Nisa 143 İmrardımız Subhanahu ve Teala Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin onlar birbirinin dostudurlar sizden her kim onları dost edinirse o da onlardandır buyurmuştur Maydi 51'de Allah Subhanahu ve Teala Müminlerin, muhacir, ensar ve Araplardan iman edenlere dostluklarını ikrettikten sonra küfredenler ise birbirinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Enfal 70'cü buyurmuştur. Ancak onlardan sakınmanız müstesna. Ee, bazı yerlerde ve vakitlerde onların kötülüğünden korkanların niyet ve içiyle değil de dış görünüşüyle onlardan sakınma hakları vardır. Nitekim Buhari Ebut Derda'nın biz bazılarının yüzüne gülerdik. Halbuki kalbimiz onlara lanet okurdu demiştir. i̇bn Abbas diyor ki takva amel ile değil ancak dil iledir buyurmuştur. Evet. Onların bu sözlerini Allah subhanahu ve teala kalbi imanla dolu olduğu halde zorlamaların dışında her kim imandan sonra Allah'ı tanımayıp küfre göğüs açarsa ayeti de desteklemektedir. 29 ve 30 ve ki içinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah bilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini o bilir. Allah her şeye kadirdir. Düşünün o günü ki herkes ne hayır işlediyse karşısında onu hazırlanmış bulacak. Kötülükten de ne yapmışsa kendisiyle onun arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Allah Bizi zat korkutuyor ve Allah kullarını Allah spanhu ve talah kullarını gizli, saklı ve açık olan her şeyi bildiğini haber veriyor. Onların hiçbiri Allah'a gizli değildir. Bütün hallerini her zaman ve her anda göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın ilmini kuşatmıştır. Yerin her bir köşesinde, denizlerde, dağlarda, zerre ağırlığında ya da ondan daha küçük hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Bu ayet Allah'ın kullarını ondan korkmalarını, onun yasakladığı ve hoşlanmadığı şeyleri yapmamalarını tembihini içermektedir. Zira Allah onların her işini bilir. Hemen cezalandırmaya gücü yeter. Eğer onlardan bazılarını hemen cezalandırmıyorsa bu onlara mühlet verdiği sonra güçlü ve aziz olan yakalamasıyla vereceği içindir. İşte bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala düşünün o günü ki herkes ne hayır işlediyse karşısında onu hazırlanmış bulacak buyurur. Kıyamet günü hayır olsun şer olsun. Kulun bütün amelleri hazırlanacaktır. Evet. Rabbinin Spondulitayla tehdidini ve vaadini tekrarlan teyit ederek Allah size kendisinden korkmanızı emreder buyurmuştur. Allah sizi azabıyla korkutuyor. Sonra kullarını rahmetinden ve lutfundan ümit kesmemeleri için Allah kullarını en çok esirger buyurmuştur. Allah hepimizi esirgesin. Allah subhanahu ve teala rahmetiyle yargılasın. Evet, 31 ve 32. ayetler. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Allah kafurdur, rahimdir. Allah'a ve peygamlara itaat edin de, Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Bu ayetin hükmüne göre kardeşlerim Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde Ali vesselamın aleyhi ve yolunda olmayan kişi <gülüyor> her sözünde, her halinde Ali sallallahu aleyhi ve sallamın yoluna ve onun getirdiği hak dine uymadığı sürece bu davasında yalancıdır. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz bizim emrimiz bulunmayan bir iş işleyenin ameli mertubtur demiştir. Bu içindir ki Allah teala eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyu Allah da sizi sevsin buyuruyor sizin istediğiniz olan ona sevgi beslemenizin de üstünde Allah'ın size olan sevgisi meydana gelsin. E, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudiler biz Allah'ı çok seviyoruz. Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. hoş geldiniz kardeşler. Ama Yahudiler diyorlardı ki La ilahe illallah Musa Resulullah Hristiyanlar da La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlardı ve Allah Hazreti ve Celle'yi çok sevdiklerini iddia ediyorlardı. Biz Muhammed'i kabul etmiyoruz diyorlardı ama bunun yanında Allah'ı çok seviyoruz diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetini indirerek öyle mi? Beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse bana tabi olun ki yani Resul'a tabir olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın diyor. Burada ne oluyor kardeşlerim? Düşünün şimdi fıtratla bizlerde sevgi duygusu var. Sevgi nedir? Birine karşı sevdiğini gösterir. Muhabbet edersin. Ve ona karşı ürfet beslersin. Burada bakın iman bazındaki hatta tevhid bazındaki sevgi ben gerçekten sevim mi? Öyleyse benim Resulü'na tabi ol ki gerçekten ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım anlayayım diyor. İşte Allah subhanahu ve teala burada sevgiyi Resul'a tabi olmaya ne yapıyor? Kayıtlı kılıyor. Allah subhanahu ve teala bizi de sadece dilde değil bütün hal hareket, söz ve amelde ona tabi olanlardan eylesin. 33 ve 34, muhakkak Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbiri soyundan olarak alemlere üstün kıldı. Ve Allah semidir, alemdir. Allah subhanahu bu aileleri diğer insanlardan üstün kıldığını haber veriyor. Adem aleyhisselam üstün kıldı, onu bizzat yarattı. Kendisinden ona ruh hıfledi. melekleri ona secde ettirdi, her şeyin isimlerini öğretti, cennete yerleştirdi, sonra bir hikmete binayen cennetten yeryüzüne indirdi. Muh aleyhisselamı üstün kıldı, insanlar patlara tapıp Allah'tan herhangi bir delil gelmediği halde Allah'ın dininde şirke düştüklerinde Allah Muh aleyhisselamı insanlara elçi olarak gönderdi kavmini gece gündüz gizli açık Allah'ın dinine çağırdı çağrıları kavminin küfrünü artırmaktan başka bir işe yaramayınca o da onlara beddua etti bunun üzerine Allah son serdine kadar onların hepsini suda boğdu Allah'tan geçirip tebliğ ettiği dine uyanlar haricinde hiç kimse kurtulamadı İbrahim ailesini de üstten kıldı. Mesela insanlığın efendisi ve selam, peygamberin sonucusu aleyhissalatü vesselam da bu ailedendir. İmran ailesini de üstten kıldı. Bu İmran İsa annesi Meryem'in babası olan İmran'dır. 35 ve 36 Hani İmran'ın karası Rabbim Karnındakini hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu sensin sen semiyi alim demişti. Fakat onu doğurunca Allah onu ve doğurduğunu daha bir iyi bileceğiken Rabbim ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçekten ben adını Meryem koydum. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım demişti. İmran'ın kızı Meryem Aleyhisselam'ın annesi olan sağ kızı Hannedir. Muhammed İbni İshak diyor ki o kısır bir kadın idi. Bir gün gagasıyla yavrusunu besleyen bir kuş gördü ve çocuğu olmasını arzulayarak Allah'tan kendisine bir çocuk vermesini istedi. Allah duasını kabul buyurdu. Kocasıyla birleşti ve hamile kaldı. Hamile kaldığını anlayınca onu sırf ibadet ve mukaddes hizmetine adadı. Ve şöyle dedi, Rabbim kavmindakini hır olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu hakkıyla işiten ve bilen sensin sen. Doğanı işittin, niyetini de biliyorsun. O karnındaki çocuğun erkek mi kız mı olduğunu bilmiyordu. Fakat onu doğurunca Allah onu da doğurduğunu daha iyi bileceğiken Rabbimden onu kız olarak doğurdu. İbadet ve mescidi aksan hizmeti için kuvvet ve dayanıklılıkta erkek kız gibi değildir. Gerçekten ben adını Meryem koydum dedi. Burada çocuğun doğduğu gün ismini kovmanın caiz olduğuna da dalalet vardır. Nitekim hadisenin akışı da böyledir. Ve bu bizden öncekilerin de adetidir. Aleyhissalatü vesselamın bunu kabul duyduğuna dair de rivayetler vardır. Onun sünnetinden olduğu da sabittir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gece bir oğlun oldu ve ona babam İbrahim'in Adını koydum demiştir. Bukhari ve Müslüm'de bu hadisi bulabilirsiniz. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Enes benim bir kardeşim oldu. Ben onu alıp Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. O da çocuğun damağını ovup adını Abdullah koydu. Yine Bukhari'den gelen bir rivayette bir adam Ali Vesselam'a gelerek ey Allah'ın elçisi bir oğlum oldu adını koyayım dedi. Ali Aleyhisselam oğluna Abdurrahman adını ver buyurmuştur. Bu da peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde demek ki çocuk doğduğu gün adını koyma sünnettir Evet. <Gülüyor> Yine Ali Vesselam Efendimiz her Adem oğlunu annesi doğurduğunda şeytan doğurundan dürter ancak Meryem oğlu İsa böyle olmamış ve şeytan onu dörtmeye gittiğinde hicap terveyle kendisine götürmüştür. 37 bunun üzerine Rabb'ı onu güzel bir kabul ile karşıladı onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi Zekirya'nın himayesine verdi Zekeriya mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek kurdu ey Meryem, bu sana nereden derdi o da Allah tarafından derdi şüphe yok ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır Allah sallahu ve tane tamam oğlum. bu ayette Meryem'i annesinin bir ada olarak kabul ettiğini haber veriyor onu güzel bir bitki gibi büyüttü, onu tatlı bir şekilde ve güzel görünüştü kıldı. Onun için isteklerinin kabul sebeplerini müessel kıldı. Kullarından salih kişilerle beraber kıldı ki ondan hayrı, irini ve dini öğrensin. Buna işaretle onu Zekeriya Aleyhisselam'ın himayesine verdi Tekeri Aleyhisselam'ı ona hamd ve kesil kıldı.